Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız Aynur Hanım'la beraber. Avukat avukata, avukatlarla ilgili, yargıyla ilgili, hukukla ilgili konuları konuşacağız. Aslında o kadar konuşacak çok şey var ki. Evet. Ama gündemi hemen sarsan hukuk, iki hukuk olayını önce konuşalım belki de. Birincisi adli yıl evet. açılışıyla ilgili Barolar Birliği'nin, işte açıklaması var ama ondan evvel İstanbul Yargıtay İzmir Bar Başkanı, İzmir Barosu'nun İstanbul Başkanlığının bir daveti var. Adli yıl Hı. açılışını Külliye de denen sarayda Cumhurbaşkanlığı e, mekanında yapmak üzere Baro Başkanı, Barolar Birliği Başkanını ve Baro Başkanlarını Oraya davet Oraya ediyor. Oraya davet etti. Tartışma bu, bunun üzerine bu, başladı. Bu var. Evet. Bunun üzerine işte önce İzmir Barosu'nun sonra 54 mi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu an için 51 deniyor. Ee, Baro'nun bir açıklaması var. Ee, Barolar Birliği'nin açıklaması var. Hatta Yargıtay Başkanlığı'nın kısa cevabı. bir açıklaması var. Cevabı var. <gülüyor> ee, arkasından işte bir iki gün önce ee, Van, Diyarbakır, Mardin Belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak mı tedbiren e, görevlerinden alındılar tedbiren. Evet, Kayım otoması yapıldı. Kayım otoması yapıldı. E, valiler var. Şimdi e, belediye valiler, başkanı sıfatını e, da kullanarak görev evet, evet Yani o yerel yönetimlerde merkezi idarenin e, denetim merci olarak ama bu kayın başka denetim merci yine başka. başka. Bir fiil yönetmek başka. Başka evet, ikisinin değil. E, bu konudaki e, hukuka aykırılığı e, avukatlık yasasında kendilerine verilen görevle açıklamak isteyen e, İstanbul Barosu'ndaki e, avukat arkadaşlara adliyenin kapısında açıklama yaptırılmadı ama hı hı. daha sonra e, daha ileride e, meydanlık bir yerde <gülüyor> açıklama yaptılar bu konuya ilişkin. E, hı hı. Bugün İzmir'de avukat arkadaşlarımızın bir açıklaması e, olacaktı. Polisin şiddetli ve şedit müdahalesi arkasından da sanıyorum 26 altı evet, avukat evet. arkadaşımız gözaltına. İstanbul'da alındı. da zor kullanma söz konusuydu. Baya darp edilmişti arkadaşlar. Evet, Konuşuyorlardı kendi evet. işlerinde ama evet. gözaltı olmamıştı. Evet. Ama şu an için evet. e, basın açıklamasının yeri 26 kişinin gözaltına İzmir'de. alındığına dair İzmir'de İzmir, bir haber var. Evet. Evet. Ee, bilemiyorum ben bir iki arkadaşımıza mesaj attım, yanıt gelmedi. <gülüyor> Yeni bir bilgim yok. Evet, şimdi e, yani izleyicilerimiz açısından e, bizim izleyicilerimizin çoğu her şeyi çok dikkatli izliyorlar ve biliyorlar ama... ...işte bir adli tatil var, dünyanın birçok yerlerinde yargıçlar, avukatlar, savcılar, e, adliye görevlileri... Dinleniyorlar bir yılın yorgunluğunu Hı -hı. ve e, bu dönemde acil olan bazı işlerin dışında genel olarak mahkemeler duruşma, inceleme ve e, yargılama faaliyeti yapmıyorlar. Evet, zehiratilmiş bir e, evet, süreç. Evet. evet, daha sonra da e, yasada belirtilen e, süre e, sonunda adli yıl açılıyor. Hı -hı. Hatta adli yılın açılışından sonra adli yılda yapılmamış bazı işlemler için ek bir süre var. Bu da böyle e, önemli bir şey. Ama adli yılların açılışında e, bugüne kadar e, uzun yıllardır bir görenek var. Yargıtayda yani e, iddanın savunmanın sonuçta e, e, sentezin yapıldığı hakimin yargının e, bir anlamda en üst e, şey kanun yolu. Yüksek Yüksek evet, son mahkeme. noktayı koyan toplum adına kararların kesinleşmesini sağlayan en üst yargısal evet, bakan. Evet yargıtayda bu adli yıl açılışı yapılıyordu ve bu adli yıl açılışında işte Barolar Birliği Başkanı dahil olmak üzere baro başkanları, belli avukatlar, işte yargıçlar, e, buraya davet edilen yürütmenin temsilcileri, adalet bakanları katılıyorlar ve yargıçlar. E, Geçmiş yıldaki bazı sorunları, yaşanan e, problemleri, yeni yıla ilişkin e, olması gerekenleri bir anlamda bu konuya ilişkin yapılan çalışmaları, yapılacak çalışmaları ve temennileri iletiyorlardı. Evet. E, genel, genel olarak da aksayan yönleri e, vurgulandığı ve bu konuların e, düzeltilmesine yönelik. ...başta Yargıtay Başkanı'nın, Adalet Bakanı'nın, Barolar Birliği Başkanı'nın ve Barolar'ın açıklamalarıyla yapılan bir şeydi. İletişim toplantısı İletişim diyelim. İletişim toplantısı İyinser diyelim. Böyle bir görenek vardı. Evet. Şimdi birkaç yıldır da bu Yargıtay'da hep yapılması görenek haline gelmiş olan... Adli yıl açılış toplantıları Saray'da Geçen sene orada yapıldı yani Birkaç yıldır sanıyorum orada Saray'da yapılıyordu Ve bu senede yine Yargıtay Bu adli yıl açılışın toplantısının Saray'da külliyede yapılacağını Ve buna ilişkin davetleri İletti evet. Başta ilk kez Sanıyorum İzmir, İzmir. Barosu Olmak üzere Arkasından İtrenzinti. İstanbul Baro Başkanlığından Ankara, Muğla, Aydın, Bursa, arkasından Diyarbakır, toplam sanıyorum 54 diye anımsıyorum, yanılıyor olabilirim. Baro Başkanı da yani Kuvvetler Aylığı sisteminin olduğu bir yönetim biçiminde, devlet sisteminde, evet yasama, yürütme ve yargı arasında mutlaka bir bağlantı olacak ilişki olacak, dengeli bir çalışma olacak ama mümkün olduğu kadar da bunlar birbirinden bağımsız olacak. Özellikle de e, meclisin yaptığı kanunları ve yasama e, faaliyeti sonucu çıkan işlemleri e, hayata geçiren yürütme, e, hükümet ya da şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz sistem e, onları icra edecek. Yargıda gerek devletin bu icra işlemleri sırasında gerekse e, yurttaşların kendileri arasındaki yurttaşla yurttaş arasında yurttaşla devlet arasındaki ilişkideki hukuki uyuşmazlıkları veya hukuk ilişkilerini kanunlar çerçevesinde ve hatta onları sadece kanunlar değil hukuka uygun bir şekilde denetleyecek. Yani yar, yargının genel olarak görevi bu. İşte böyle bir ilişkide de yargının, devletin ya da yürütmenin faaliyetlerini hatta kısmen de e, yasamanın bile idari faaliyetlerini denetleme imkanı olduğu için e, yargının e, adli yıl açılışı olarak e, belirlenen tarihteki bu toplantılarının e, yürütmenin bir anlamda gölgesinde yürütmenin makamında veya biz biraz ben biraz daha şey söyleyeyim sert söyleyeyim yürütmenin eteğinin altında yapılmaması uygun olur diye düşünüldü hatta 1995 96 97 yıllarında sanıyorum e, Yargıtayda yapılacak yine bir adli yıl açılışında yargıtay başkanı, avukatların e, örgütlerinden olan Türkiye Barolar Birliği'nin yargıtayın adli yıl yargıtaydaki adli yıl açılışında yapacağı konuşmanın metnini istediği için buna çok büyük tepkiler gösterildi evet, ve alternatif bir e, adli yıl açılışı yapıldı. Hı -hı. E, burada burada yargının Yargılama faaliyetlerinin ki burada işte iddia, savunma, yargı ile bütünleşen bir faaliyetler faaliyet var. Bunların yasama ve yürütmeden ayrılığı kadar Avukatlık Esasının birinci maddesinde belirtildiği gibi yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatların ve bunların meslek örgütü baroların da yargıdan bağımsızlığının önemi. E, vurgulanarak ayrı bir açılış yapıldı. Şimdi e, yani olağanüstü dönemde geçti. Hani olağanüstü dönemde bazen kağıt geçti, evet, evet. Kağıt üzerinde geçti veyahut da anayasal e, kurum olarak uygulamadan Şu an yürürlükte kalktı. Değil, evet. Yürürlükte değil. Yürürlükte değil. Bu bu dönemde yeniden bunun e, külliyede, sarayda yürütmenin tepesinin bulunduğu makamda olmasına barolar karşı çıktı. Bunun doğru olmayacağını söylediler ve İstanbul Barosu'nun açıklamalarında özellikle de evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kuvvetler ayrılığı sistemine zarar verdiği ifade edildi. Şeyde İzmir Barosu'nun özellikle ilk açıklamasında da yargıçların ve yargının özellikle tarafsızlığı ve bağımsızlığının burada yapılacak bir toplantı ve açılışla zedeleneceğini, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinin gölgeleneceğini işaret eden açıklamalar yaptılar. Diğerleri de bunlara paralel olan açıklamalardı. Evet. Evet. Şimdi İzmir'in yaktığı ateş diyelim karşılığını buldu ve ilerledi. Siz de söylediğiniz az önce İstanbul Barosu yaptığı açıklamada aslında gerçekten süreçte niçin böyle bir tavır alındığını çok net olarak açıklıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı da bu toplantının yapılması aslında toplumun Kamunun alıştırılmaya çalışıldığı yeni bir düzene doğru bir yol örmesi. Yani bunu biz doğal karşılamamalıyız diyor Sayın Başkanımız. Bizim TV diye bir kanala açıklama yapmış. Ben YouTube'da da izledim. Yazdığı Yazılı açıklamanın dışında. isterseniz önce ne demiş 16 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada ona İstanbul bakalım. Barosun, İstanbul Barosu'nu mu? İstanbul Evet, evet. Diyor ki... Ee, biz de isterdik sizinle birlikte olmayı, davetiniz için teşekkür ederiz ama biz e, demokrasiyi, hukuk ve e, adaleti savunmak e, durumundayız. Ve aslında sorunların birlikte çözülmesinden de yanayız. E, Anayasa 104. madde gereği e, evet Cumhurbaşkanı e, devletin başı olarak görülüyor ama e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili oluşturmak istenen yeni bir sistemde bir kuvvetler ayrılığı iddia edilmekle beraber bizim oraya gitmemiz aslında kuvvetler ayrılığını tahrip eden ve yeni bir birlik arayışını güçlendiren bir durum. Biz buna itiraz ediyoruz. Burada basit bir Konum tayini söz konusu değil, toplantının nerede yapılacağını dair bir basit mekansal tartışma değil. Toplantı orada da yapılabilir, burada da yapılabilir. Ee, bu, biz bunu bu şekilde anlamıyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber getirilen kuvvetler ailenizi zedeleyen bir uygulama var. Bu alışkanlık haline getiriliyor. Bir tahammül oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bu tahammüle karşıyız diyor ve e, özellikle e, televizyon kanalına yaptığı e, telefona bağlanarak yaptığı açıklamaları ben çok önemsedim. Bangolar e, biliyorsunuz e, Et yer, kuralları. etik kuralları var ve bu kurallar Evrensel olmasının ötesinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından da 2007 yılında Yargıtay'ın etik kuralları olarak kabul edildi. Ve Türkiye'deki bütün yargıçların, daha önceki toplantı programlarımızda da paylaşmıştık. Türkiye'de görev icra eden bütün yargıçlar için de bağlayıcı olduğu Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararıyla bu ilkelerin belirlendi. Şimdi bu ilkelerin 1.3 maddesi. E şunu söylüyor, hakimler tarafsız ve bağımsız olmalı, eylemlerinde, e, icralarında böyle olmalı ama... Aynı zamanda görüntülerinin de bakıldığında dışarıdan Dış bakıldığında e, bağımsızlık ve tarafsızlığa halal getirmemesi gerekir. Bu, özür dilerim bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki e, adil yargılama hakkı açısından yargıcı yani tarafsız ki. ve bağımsızlığının dışında görünüş olarak da topluma evet. böyle bir görüntü vermesinin önemine işaret ediyor evet yine Türk Yargı Etiği bildirgesi var hatırlayın Avrupa Birliği'nde açıklama evet. yapılacaktı o gün özellikle Adalet Bakanı tarafından açıklandı orada da bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili çok önemli düzenlemeler var ee, hukuk devletinin güvencesi olduğu söyleniyor yargı bağımsızlığının ve e, yargılama fonksiyonunun baskı ve tesirden uzak bir şekilde yerine getirilmesini Türkiye'deki yargıçlar bu bildirgeyi imzalamakla kabul etmektedirler bu bilinçle hareket etmelidirler deniyor ve doğrudan ya da dolarlı bir etkinin baskı ve tesirin kayıtsız şartsız reddedileceğini taahhüt ediyorlar. Ve yine o Bangalore'daki bir e, 3ün karşılığı 2-5 olarak burada var. Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için bağımsız olmak kadar bağımsız görünmenin de önemli olduğunun Türkiye'deki Objektif yargıçların olarak, evet. bilincinde olduğunu dile getiriyorlar. Dolayısıyla aslında gürüldü tam da bu noktada kopuyor. Yoksa gerçekten bir mekan sorunu değil. Tabii ki şu an e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, Cumhurbaşkanı tabii ki yargıçlarla iletişim kurması e, yargı sorunlarıyla ilgilenmesi kadar doğal bir şey olamaz ama yargı yılının açılışı sizin e, sözünü ettiğiniz demin özetlediğiniz tarihsel bir öneme sahip orada e, yargı içindeki kendi kuvvetler ayrılığı içinde yargının bir şeyi var. Hakimin, savcının, hakimin, farklı fonksiyonların, temsilcilerin bir araya gelmesi gibi bir önem var. Bir de genel anayasa sistem içindeki kuvvetler ayrılığının yasama, yürütme, yargı olarak temsilcilerinin bir araya gelmesi var. Şimdi tam böyle bir değişim sürecindeyken toplantının orada yapılması gerçekten insanları... Biz aslında ben o katılıyorum evet, ve Biz aslında duruyorum. bu tehlikeye, daha belki işte açık radyo izleyicileri dinleyicileri biliyorlar e, referandumla değiştirilen bazı anayasal e, anayasa <gülüyor> maddelerinin e, referandum gündemine e, ve sürecine girdiği süreçte söylemiştik demiştik ki aslında. 1789 Fransız ihtilalinden biri işte yani tek kişinin iktidarından monarşiden işte halkın iradesiyle belirlenen bir meclis o meclisin kararlarını uygulayan efendim yürütme ve bunu da denetleyen bir yargı yani yasama yürütme yargı kuvvetler ayrılığı sistemi başkanlık sistemlerinde söylenildiğinin aksine daha serttir ve birbirinden ayrıdır Oysa yeni getirilmek istenen sistem e, bunu tamamıyla tek merkeze bağlamak istiyor. Bu tehlikelidir. Tam bunun, tersini iddia ediyorlar Bunun ama. da tam tersi iddia edildi. Madem tam tersi iddia ediliyor böyle değil diye iddia ediliyor o zaman bu e, görünüşteki deminieraya ee, bu, bu görünüşteki her şeyin sarayda birleşmesi şeklinde, sarayın eteğinin altında toplanması şeklindeki objektif görünüşün de e, haklı olduğunda olması daha... lazım, yapılmaması lazım, böyle bir görüntüye mahal verilmemesi lazım ki e, fiilen de yargıçlar Yargının diğer Süceleri, savcılar işte Adliye mensupları Hatta avukatlar Biz bağımsız bir Erkiz, bağımsız bir Şeyiz Çalışma sistemine sahibiz Diye düşünsünler ve bağımsız Ve tarafsız olarak hareket Edebilsinler. Görünüşte de böyle olsun bu Evet yani barolar Ardı ardına biz katılmayacağız Bu görüntüsel anlamda Bağımsızlığı ortadan kaldırdığı gibi bir tamül oluşturuyor. Kuvvetler ayrılığı tehlike altına giriyor ee, iddiasıyla tek tek açıklamada bulunurlarken ilginç bir şey oldu. Ee, Barolar Birliği Başkanı Metin Pevzoğlu ben katılacağım dedi. Ee, polemik başladı. E, mekan önemli değil. Önemli olan yargı reformu strateji belgesinin hayata geçilmesi. E, adli yıl kapanırken ee, önemli bir belge açıklandı. Biz de bu belgenin e, oluşumuna katkı sunduk. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Devletin en üst makamı tarifte bulunacak. Ee, daha doğal ne olabilir? Ee, onunla beraber bunun e, bu, bu konuların konuşulması diyerek itiraz etti barolara. Ee, Tabi ilginç olan bir şey avukatlar Barolar Birliği'ne üye değiller. Avukatlar kendi illerinde kurulu barollara üyeler. Bu barolların içinden seçimle bazı avukatlar delege olarak görev alıyorlar yani barolların kendi genel kurullarında evet, yönetim, evet. disiplin, denetlim seçilirken aynı zamanda Barolar Birliği delegeleri delegeler de seçiliyor, seçiliyor. Ve bu, bu delegeler de evet. o baroya kayıtlı avukat sayısına evet. göre belirleniyor. Metin Feyzoğlu da Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat ve delege seçilmiş. Delegelerin kendi İçinde yaptığı seçimle de başkan seçilmiş. Evet. Dolayısıyla ben Barolar Birliği'nin üyesi değilim. Ben İstanbul Barosu'nun üyesiyim ama İstanbul Barosu'nun delegelerinin oluşturduğu ve diğer baroların bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir üst kurul var. Bu bir O genel kurulda. Bu birlikte de Metin Bey başkan. Şimdi acaba bir Barolar Birliği başkanı davranışlarını belirlerken, politikasını belirlerken diğer delegelerin ve o delegelerin üyesi olduğu baroların iradesini ne kadar dikkate almalı? Bağımsız mı almamalı mı? Bu da tabi ki ayrı bir demokratik tartışma göre, sorunu. Avukatlık yasasına göre sanıyorum yüzüncü madde olabilir. Ee, Barolar Birliği belli konularda görüşlerini açıklarken e, diğer barolarında bu konudaki düşüncelerini alması gerektiğini söylüyor. Tabii kanunen temsilci e, ise öyle evet, yapması evet, lazım. Yani alması gerektiğini söylüyor. Fakat hakkını yemeyelim. Ee, Barolar Birliği Başkanı da diyor ki biz onların bir üst denetim merci değiliz. Hı hı. Yani e, onları denetleyen onların vasisi değiliz. E, tabii ki oradaki e, barolarda kendi düşüncelerini açıklayabilirler. Buna saygı duyuyorum tabii diye ki. bir açıklama yaptı. Tabii ki bunu öyle da, diyecek. Evet bu, hı hı. bunu da e, ifade. Etmiş olalım. Evet, Durakoğlu da şunu söylüyor. Biz diğer meslek odalarından farklıyız. Avukatlık Kanunu 76. madde. Bize sadece üyelerimizin refahını, iyiliğini, menfaatini korumayı, kollamayı değil. Aynı zamanda anayasanın temel ilkelerini oluşturan hukuk devleti ilkesi, insan haklarına saygı Hukukun ilkesi, üstünlüğü. demokrasi ilkesini de Korumak, kollamakla görevli. Geliştirmek. Kim yaparsa yapsın, biz avukatız, avukatlık itiraz mesyledir. Bir hata gördüğümüzde, bir anayasaya aykırılık gördüğümüzde, demokrasiye, hukuk devleti ilkesine, hukukun üstünlüğü ya da sizin deyiminizde insan haklarına ihlal edici bir uygulamaya e, e, e, muhatap olduğumuzda bunu eleştiririz, karşı çıkarız, e, kimseye boyun eğmeyiz. Avukatlığın zaten ruhunda bu itiraz vardır. Dolayısıyla bizim bu eleştirimizi itiraz. Aslında sadece bir siyasi kavga ki hiçbir siyasi kavga bu tartışmalardan zaten kopuk değil sadece bir muhalefet geliştirme olarak değil görevimizin yerine getirilmesi olarak algılaması lazım toplum ve bu tarihe not düşmedir bir Tabii, zaman tarih, sonra bu, bu bunlar ortaya düşman. çıkacaktır ve şunu da söylüyor ben 2017'de Metin Feyzoğlu'na oy verdim diyor onun seçilmesi evet. için ama ondan sonra Metin Fevzuoğlu'nun ıı, politik duruşu değişti. Hatta önemli bir laf söylüyor. Eksen kayması var diyor. Çok önemli bir eleştiri. Bu eksen kayması. <gülüyor> İktidar diliyle bir uyumluluk zamandır. avukatlığa ıı, yabancılaşmayı da beraberinde getirir diye de Sayın Başkanı, Barolar Birliği başkanını uyarıyor. Şimdi ben programa girerken baktım. 26 baro başkanı biz katılacağız diye açıklamada bulunmuş. Siz 54 dediniz. 79 baro var. Ben 51 diye okudum. Yani 51 artı 26, yani 77 şöyle ya şöyle ama şunu da haklısınız mesela batman barosu başkanının da katılacağı söylenmiş o twitter'da çok e, tartışma geçti hayır gitmeyecek diyor dolayısıyla o 26 rakamının 4 tanesinde sanırım bir oynama olacak ama yine diğer geriye kalan 2-3 baronun kim olduğu tartışmalı halde ben tam listeyi göremedim 1-2 baro henüz sessiz 51 ya da 55-54 baro dediğiniz gibi ee, hayır diyecek ama e, baktığınızda belli barolarda gidiyorlar giderlerken onlar da aynı Metin Feyzoğlu'nun argümanlarını ileri sürüyorlar. Yargı e, reformu yapılıyor. Biz stratejik belgenin oluşumuna katıldık demek hep onlar katılmışlar. Çünkü bizim barolarımız bir kere e, çağrıldılar. Bir iki toplantı yapıldı. Dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa yargı reformu strateji belgesinin altında son sayfasında hazırlık toplantıları yazılı. O hazırlık toplantıları tabi bir takım toplantılar yapılmış hiç de küçümsemiyorum hepsine de son derece değer veriyorum. Zaten baktığınız zaman e, yargı reformu strateji belgesinde dile getirilen dokuz amacın iki tanesi belki çok politik tartışmayı gerektiriyor diğerleri teknik konular. İşte geçen gün biz de konuşmuştuk uzlaştırma ne kadar geliştirilsin, ara kapsamı ne olsun, e, yargı şey suç Hürriyet, bağlı cezalar mi? falan yani bunlar tümüyle aslında hukuk tekniğiyle ilgili işte makul sürede yargılamayı nasıl nasıl ihale getirebiliriz gibi baktığımızda adalet yargıda hedef süre uygulaması evet. düzenlendi Bar doğrudur Barolar Birliği projelerinde gelinen noktayı dikkate alarak bir bilgi e, üstümsiz sağlıklı bir bilgi özetlemesi yaptığı ve bunu da reform belgesine yansıttığı ortada teknik olarak bugüne kadar gelinen noktayı karşılıyor yargı reformu belgesi ama bunlar zaten bilinen şeyler bunları reform diye bir daha bir daha yazmanın bir anlamı yok bir de hiç adına reform demeden de zaten hukuk devletinde bu teknik çalışmaların üniversite ile yürütülmesi lazım bu gayet normal bir şey siyasi olarak ne getiriyor? O hal e, sürecini gerçekten ortadan kaldırabiliyor mu? İlk sözü ifade özgürlüğünün sağlanması gerçekten bunu sağlıyor mu? Baktığımız zaman biz reform belgesinde onu görememiştik. E, Metin Bey bu belgede katkımız var. Heyecanlıyız ve devamını getirmek istiyoruz diyor. Kendisini destekleyen 26 Baro Başkanı da. ...aynı şeyi söylüyor. Bakalım... E, ...şu önemli... E, ...okuduğum köşe yazılarından... ...birinde dikkat... E, e, ...çekiliyordu bu konuya. E, Eylül ayında yeniden ilerleme... ...raporu yayınlanacak. E, ben şöyle anlıyorum. Yani... E, bu af adı altında kamuoyunu çok şey yapan e, meşgul, meşgul eden, eden. E, cezalarda indirim mi yoksa denetimli serbestlik mi yoksa koşullu salıverme mi adı ne olursa olsun cezaevlerinin boşaltılması daha az hapis cezası yeter hale getirmeye yönelik bir iyileştirmeden bahsediliyordu onun şimdi niye yapılmadığı biraz daha anlaşılır eğer eylül ayında böyle bir ilerleme raporu e, e, olduğu dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmışsa Sanırım bu Eylül ayındaki gelişmeler izlenecek. O gelişmelere bağlı olarak da Ekim ayında meclis açıldığında af denen ya da reform denen çalışmaların kapsamı muhalefetin verdiği tepkiye bağlı olarak yeniden tanımlanacak. O yüzden bu açılış toplantısı gerçekten çok önemli. Gönüllü isterdi? Gerçekten ilgili kişiler bir arada olsunlar. Ciddi birbirlerinin dediğini sağlıklı dikkatli bir şekilde dinleyerek samimi bir plan program ilke belirlemesine yönelik bir niyet oluşturma konusunda güzel bir çalışma yapsınlar. İstanbul Barası da bunun içinde olsaydı ve bize destekleseydik ama e, bu karşı duruş önemli. E, zaten bir haftadır kamuoyunun gündemini çok meşgul ettiği için sanırım dinleyicilerimiz de izlemişlerdir. Durum yeterince ortaya çıkmış durumda. Bakalım Eylül ayında bu toplantı nasıl yapılacak? Metin Feyzoğlu bakalım orada ne diyecek? Diğer katılan baro temsilcilerine söz verilecek mi? Onlar ne diyecekler? Sonrasında neler olacak? Eylül ayı hepimizin birbirini dikkatli izlediği bir ay demek ki. Ekim ayında meclis açıldığında... Hep beraber bu Eylül ayı tartışmalarının bize getirdiği bir noktayı yaşayacağız. Umarım güzel şeyler olur. Adil yargılanma hakkı bakımından e, toplumumuzun, insanların nefes aldığı bir sürece doğru o halin e, pisliklerinden, olumsuzluklarından kurtulduğumuz samimi bir sürece doğru yol alırız. Siz biraz evvel dediniz ki bu yani baroların e, adli yıl açılışının yeriyle ilgili e, açıklaması bir siyasi e, tartışma, siyasi bir polemik meselesi değil. Gerçekten bu açıklama aslında tüm yargının ve tüm yargının e, durumunun e, İstanbul Barosu'nun da söylediği gibi tarih içinde bu dönemde nasıl yer alacağının evet. ama tarih içinde bugün ya da yarın nasıl yer alacağı kadar e, yani ülkedeki hukuk sisteminin, yargı sisteminin hem yargı açısından, hem yürütme açısından, hatta yasama açısından, sonuçta toplum açısından, nasıl biçimleneceği açısından önemli. Ve avukatlar her zaman yargının en etkin, en aktif unsurlarından olmuştur. Burada baroların, yani avukatların meslek örgütü olan baroların sesi ve Duracağı yer neden böyle yaptıklarını ilişkin kamuoyunun bu konuyu doğru algılaması hatta yargıtayın ki İzmir Barosu hı hı. Başkanı'nın en son sözünde söylediği gibi siz de özgürleşin diyerek yaptığı çağrıda olduğu gibi yargıtayın ve hatta dilerim ki yürütmenin de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da adli yıl açılışını Sarayda değil, yargıtayda, eskiden olduğu gibi yargıtayda. Hatta yani mümkünse Barolar Birliği'nin büyük salonlarında yapma konusunu değerlendirsin. Çünkü bu hakikaten ülkenin nihai olarak yani hukuk devleti, hukuk devleti ise bir adım ötesi demokrasi ve demokratik toplum e, ereğinin, amacının e, adımlarıdır bunlar e, yine söylediğiniz gibi yargı reform strateji belgesi bir sürü kanunlarda değişiklik bir sürü işte yargı reformu ile ilgili perspektiflerin konulup açıklanması değil bunların hayatı geçirilmesi konusunda ikna edici. Uygulamada evet bu iş oluyor diye bizi inandırıcı adımların atılmasıdır. Bu bakımdan baroların bu açıklamalarının bu davete karşı söylediği sözlerin önemi büyük diye düşünüyorum. Evet, Yargıtay'ın cevabı var. Hani evet, Yargıtay'ın cevabı da. Evet, evet. E, çünkü yargıda şeffaflığın sağlanmasına ilişkin bir bildirge yayınlanmıştı birkaç yıllık evet. çalışmanın sonunda. Daha önceki toplantılarımızda, programlarımızda, yine dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Orada e, gerçekten e, Yargıtay'ın kendisine yeni bir kimlik, yeni bir ruh... Türkiye'de yer, e, halkın da yargının yönetimine ve denetimine e, görev, e, halka görev biçildiği bir e, anlayış vardı. Dolayısıyla ben en çok ona şaşırdım. Yani e, eğer aynı Yargıtay ise bu İstanbul bildirgesini yayınlayan o zaman saraya giderken biraz daha düşünmesi gerekirdi. Ama Yargıtay da tam da bu bildirgeye dayanarak diyor ki ya bizim irademiz ortadadır çok ölçüsüzdür, adalet ölçüsüyle açıklanamaz, tepkisel ve yargılıdır demeye getiriyor. Bakalım göreceğiz. Bu arada demiş ki yine Yargıtay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtay'a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması ...feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup... ...bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir diyor. Acaba aslında aslında itiraz etmiş şimdi, acaba barolar? Şimdi yani İzmir ve İstanbul, Ankara barolarının bu konudaki itirazları... ...veya bu konuya uygun olmayan davranışları nelerdir bilmiyorum olabilir. Ama yani bu konu... ...yani... Ee, baroların bu konudaki eleştirileri ve açıklamaları e, bununla e, cevaplanacak bir konu değil. Eksik olan insan hakları ve özgürlükleri konusunda baroların yaptığı eksiklikleri söylersiniz. Hayata geçmesi için onlar da kendilerini e, gözden geçirirler. Ama burada çok daha temel ve yaşamsal bir tablo var, bir görünüş var. Yargıtay'ın bu cevabı bence mukni değil. Hem, hem yani öyle, ikna de edici değil. Bildirgeye eleştiri getirilmesi başka bir şey. Bildirgenin Birleşmiş Milletler Komisyonları'ndan geçip onaylanması, kabul edilmesi başka bir şey. Yani eleştiri başka bir şey. ikisi arasında karşılık yok gerçekten. Ayrıca bildirgi gözlerinde çok somut bir top e, program yapmıştık gerekirse tekrar adım adım tartışır hangisi hayata geçer hangisi neyi evet. değiştirmeye çalışıyor bunlar ayrı tartışmalar tabii. Ki. Evet şimdi Karolynę e, Protsenko'nun ev spreesteyden bir uyarlamasını dinleyerek bir müzik arası verelim sonra devam edelim. 94.9 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programımız devam ediyor. Bugün e, adli yıl Açılışı ile ilgili e, yargıtayın e, sarayda e, açılış çağrısına e, baroların özellikle e, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır e, ve yaklaşık 50'ye aşkın baronun diyelim yanlışlıklar olmasın diye 50 aşkın baronun e, Türkiye'deki baroların 95'inin neredeyse %96'sını temsil eden baroların e, verdikleri cevabı eleştirel cevabı konuştuk. E, ve gündemimizdeki en önemli konulardan biri de e, Van Diyarbakır Mardin. ve Mardin'deki Belediye başkanlarının hatta meclis üyelerinin de sanıyorum İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmaları. Buna ilişkin birçok yerde hukukçular yine o yasasındaki hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, insan hakları ile ilgili düzenlemelerin gelişmesi onların denetlenmesi ve bunların toplumda farkındalık yaratılacak bir şekilde kullanılmasının sağlanması görevinde olan avukatların yaptıkları açıklamalara polislerin veya işte kolluğun müdahalesi konusu gündemde üç büyük ilin belediye başkanlığı Yerel seçimlerden yaklaşık 141, ben, gün sonra. 141 gün sonra kaç ay oluyor? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos yaklaşık 4,5-5 ay sonra görevden alınıyorlar. Ve açıklamadan anladığımız kadarıyla işte tedbiren alınıyorlar ve açıklamadan anladığımız kadarıyla bu belediye başkanlarının belediye başkanlığına aday oldukları dönemde sürdürülen soruşturmalardan dolayı ve bu dönemde yani yine yüksek bir yargı e, merci olan yüksek seçim kurulu tarafından bunların e, belediye başkan adayı olması seçilmesine ilişkin bir hukuki engel görülmemiş. <gülüyor> e, şimdi e, diyorlar ki e, yani bu soruşturmalar varken e, burada belediye başkanlığı yapmaları işte bu meclistekilerin yani yanılmış olmayayım değil mi? Mecliste, e, belediye meclislerinin görev alanların bu görevleri yapmaları soruşturmanın selamet açısından e, uygun olmadığından onları tedbiren alıyoruz ve yerlerine e, valiyi o illerin valisini kayyum olarak atıyoruz. Evet yani <gülüyor> e, yerel yönetimlerde merkezi e, yönetimin vesayet makamı e, valilikler ama e, biraz evvel girişte de kısaca konuştuğumuz gibi e, bu denetim e, merci olması doğrudan yö yönetim mercisi o işi fiilen yürüten bir ...makam haline gelmesine imkan... ...vermemesi gerek. Tabii. Ee, yine... ...yargısal bir denetim söz konusu. Anayasa 127. madde... ...zaten bunu açıklıyor. 4. fıkrasına baktığımızda... ...bu günlerdir zaten... ...televizyonlarda da çok okundu... ...söylendi. Hemen herkes dinlemiştir. Mahalli idarelerin... ...seçilmiş organlarının... ...organlık sıfatını kaybetmeleri konusundaki... ...denetim yargı yoluyla yapılır. Yani hem idari hem adli yargı yoluyla e, kişiler e, yerel e, yönetimlerde suç işliyorlarsa ya da görevlerini ihmal ediyorlarsa, istismar ediyorlarsa zaten yargı yoluyla denetlenirler ve görevden alma bu şekilde gerçekleşir. Ama e, arızi istisnai bir yol var. Eğer yargı denetimi e, bitmeden, daha yargısal süreçler devam ederken de bir Tehlike varsa bu tehlike, tehlikeye giderici bir müdahale et, etme yetkisi Bakanlığa tanınmış İçişleri Bakanlığı'na şu söyleniyor. Görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle eğer e, bir tehlike varsa o zaman e, mahalli idare organlarını ee, geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir diyor. Yani burada yapılacak şey geçici bir uzaklaştırma. Bugünkü yazısında Sayın Hocamız İbrahim Kaboğlu da buna dikkat ediyor. Görevden alma söz konusu değil bu noktada diyor. Burada görevden alma değil, geçici önlem olarak açığa alınma e, söz konusu. E, ama e, şu an için... Peki açığa alınma nasıl olacak? E, o konuşuldu günlerden beri. Belediye kanunu var. E, kayın mı atanması gerekir? E, yoksa belediye meclisi içinden bir seçim mi yapılır? Ama e, Yıldıray Oğur'un çok güzel bir yazısı var. Gerçekten süreci e, özetleyen. özetleyen ve mukayese eden. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başına geleni de anlatıyor. Kendisi görevdeyken yargılandı. Görevden alınmadı. Görevini sürdürdü. Kendisine yerine bir kayyum ataması da yapılmadı. Ta ki hakkındaki karar Kesinleşin. kesinleşene kadar kesinleştikten sonra meclis toplandı. Ali Müfüt Gürtü'nün yeni başkan olarak seçti. Aynı şey burada niye yapılmıyor deniyor. İşte burada niye yapılmıyor dendiğinde zaten... ...kamuoyu ikiye ayrılıyor... ...bir kısmı e, temel hak ve özgürlükleri... ...demokrasinin geleneklerini... ...ve kuvvetler ayrılığını ve... ...yerinden yönetimle yerel yönetim arasındaki... ...bu dengeyi dikkate alıyor... ...ve insanların seçme ve seçilme hakkı var... E, ...dürüst olunmalı... ...dediğiniz gibi 2-3 ay önce yapılan... ...bir seçimde yeterli bulunan... ...herhangi bir sabıkası olmadığı... ...belli edilen ve seçilmesine... ...bir engel e, görülmeyen... Engel ...kişiler bundan sonra ne yaptılar da yeni, bu bir, şey kısa sürede ne yeni yaptılar bir şey de yok ki? işte yeni bir şey var mı yok mu açıklamada bakın Süreyman açıklamada Sorlu yok var dedi televizyonda dinledim ama açıklamada verilen örnekleri yine Yıldır aslında tek tek denetlemiş ve açıklamış anlaşılmıyor ne oldu sadece Diyarbakır Baros, pardon özür dilerim Belediye Başkanı hakkında bir seçildikten sonrasıyla ilgili bir tane iddia var ama eğer saymak gerekirse Hepsinin hakkında bir soruşturma, bir, bir koğuşturma yani açılmış bir dava ama... 4-5-6 tane soruşturmalar var. Bir de İdari'nin açtığı yani İçişleri Bakanı'nın açtığı idari soruşturmalar var. Hatta kamuoyunda da bu çok eleştirildi. E, merkezi yönetim önce yerel yönetici hakkında soruşturma açıyor idari olarak. Sonra kendi idari soruşturmasını gerekçe göstererek e, görevden alma, kayyum yöntemine başvuruyor. Bu ne kadar dürüstlükle e, açıklanabilir diye. Ama dediğiniz gibi iddiaların çoğunluğu tek tek sayılmış bu yazıda ve diğer pek çok yazıda. 2015 ve 2016 yıllarına ait. Sadece bir tanesinde e, bir soraya ilişkin iddia var. Şimdi ben e, Sayın Süleyman Soylu'nun televizyon programının bir kısmını izleyebildim. Orada dedi ki tabii ki yargı sürüyor. Beraat edebilirler. Beraat ederlerse Göreve geri dönlerlere. Beraat etme ihtimali varsa, göreve dönme ihtimali varsa ve anayasaya göre masumiyet karinesi varsa, adil yargılanma hakkının vazgeçilmez bir parçasıysa bu, idare bu cüreti, e, beraat etme olasılığı belki de yüksek olan insanları görevden alma cüretini gösteriyorken elinde çok güçlü argümanlar olması lazım. Bunu işte kamuoyunun diğer kesiminden aldıkları destekle açıklıyorlar. Diğer görüştekiler de diyorlar ki, Milli Birlik beraberlik önemlidir. Devlet terörle mücadele ediyorsa o zaman bu yetkilerini daha rahat kullanabilmeli. Şimdi orada bakan dedi ki ee, ben biliyorum. Kısıtlama kararı var dosyalarda ama ben biliyorum dedi. Şimdi düşünün bir bakan biliyor ama ne olduğunu açıklamıyor. Ama teyzona çıkıp ben orada ne olduğunu biliyorum. Bunu bilirken nasıl orada görevde tutabilirim diyor. Artık bunu söyledikten sonra o iddianın ne olduğunun da Açıklanması lazım aksi halde e, ceza muhakemesi hukukuna da aykırı bir şey var yani evet adil yargılanma hakkı bütün hukuku etkileyen Sanır, bir şey ama. Sanırım ve müdafinin bilmediği, bilmediği şeyi bakan biliyor. Bakan bahkanın. biliyor ve bakan burada taraf çünkü kendi görevden alıyor ya da açığa alıyor değişik kelimeler kullanılabilir çünkü fiilen yapılanla hukuken yapılması gereken şey de tam birbiriyle örtülü değil. Şimdi zaten ceza muhakemesinde bütün soruşturmalar gizlidir. Ama bu gizlilik kamuoyuna ve medyaya yönlüktir. Yani kamuoyundaki ilgisiz kişiler, soruşturmanın tarafı olmayan kişiler ve medya dosyayı göremez. Çünkü görmemeli. Dosya, görmemeli. Dosyayı gördüğü anda iki tane tehlike var. Bir, insanlar orada ne delil toplandığını bilirlerse oraya müdahale edebilirler. deliller bozulabilir. deliller toplanamayabilir. Yani maddi gerçek layıkıyla e, araştırılamayabilir. Birinci ihtimal gerçeği bulamama riskidir ama... Temel hak ve özgürlükler açısından baktığınızda birey odaklı baktığınızda asıl tehlike lekelenmedir. İnsanları siz hakkında soruşturma açıldı diye belli bir suçla damgalarsanız sonradan o kişi hakkında dava açılmasa bile... Ya da davacılık, beraat kararı alınsa bile kamuoyunun gözünde o kişi belli bir suçla beraber anılır. İşte zaten gizlilik var ama gizlilik kimin için yok? Uyuşmazlığın tarafları için yok, müşteki için yok, suçtan suçlanan kişi sanık için, şüpheli için yok. Şimdi burada tersine bir süreç var. İnsanlar terör propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak... Terör örgütü yöneticiliğiyle yargılanıyorlar ya da haklarında soruşturmalar var. Ama soru zaten yargılamada yani dava açılmışsa kısıtlama olmaz. Soruşturma ağırlıklı iddialar var. Henüz dava açılmamış bu kişiler 3 belediye başkanı hakkında. Ama orada bir takım önemli iddialar ve deliller varmış. Bakan bunu televizyonda açıklıyor ama ne olduğunu söylemiyor. Şimdi bu kadar önemli ise görevden alınmasını gerektirecek ama tutuklanmasına da yetmeyecek kadar... Demek ki çok da kuvvetli şüphe oluşturmuyor bu iddialar. Öyle olsaydı şu an belediye başkanlarının tutuklanmış olması gerekiyordu. Tutuklu değiller. Aslında onu da yapabilirler. Yapmaların ya, ama yapmadıklarına göre yani yapamadıklarına göre yapmayacakları anlamına gelmiyor dediğiniz gibi. Ama hukuken ben teknik olarak baktığımda zaten kuvvetli derecede suç şüphesi oluşturan olgular olsaydı tutuklanırlardı. Tutuklanmıyorlar, davalar açılmıyor. E, ...masumiyet karinesi asıl... ...ama bakan diyor ki ben dosyayı biliyorum... ...önemli şeyler var artık bundan sonra... ...bu önemli şeylerin ne olduğunun... ...kamuoyuna ve e, bırakınız... ...kamuoyuna zaten kamuoyunda bir algı... ...yaratıldı aslında uyuşmazlığın tarafından... ...gösterilmesi lazım ki... ...adalet yerini bulsun... ...yani bir şaibe, bir algı yaratma... ...bir iddia ve terörle mücadele ediyoruz... ...ve ne dedi sayın bakın ...asimetrik e, mücadele ederim... ...ben devletim... ...terörle mücadele ederken asimetrik mücadele ederim. Yani güç dengesini gözetmem dedi. Bu tabi e, silahlı mücadele ile ilgili bir tartışma olabilir belki. Ama biz burada hukuki alandan bahsediyoruz. Bir görevden almadan bahsediyoruz. Halkın iradesiyle seçilmiş evet, olan belediye başkanlarının görevden alınması Rokamlara bakınız. %62.93 e, Diyarbakır, Mardin %56.24 Van %53.83 böyle, böyle bakıldığında hiç de küçümselmeyecek bir güven e, ile gelmişler, oy olarak gelmişler. İddialar ne diye baktığımızda da cenaze törenine katılmak, e, e, belli kişilerin, belli siyasi kişilerin isminin anıldığı e, basın açıklamalarında dinleyici olmak, cenaze, e, pardon e, mezarlık ziyaretinde e, belli kişilerin mezarını ziyaret etmek, işte bazı kişilerin de isminin caddelere verilmesi gibi. Ee, i̇ddialar var bu iddialar ne tutuklanmayı e, gerektiriyor ne de görevden almayı teknik olarak baktığımızda çünkü insan hakları e, mahkemesinin Avrupa mahkemesinin verdiği e, kararlar var Türkiye ile ilgili insanların cenazeye katılması basın açıklamasına katılması e, demokratik toplum içinde kendisini ifade etmesi kapsamında kabul edilebiliyor. Bunun bir bağlılık, bir siyasi suç örgütüne silahlı terör örgütüne bağlılık olarak değerlendirilebilmesi ancak yargılama yapılması mahkemenin delilleri tartışılmasından sonra ortaya çıkacak bir şey. Dolayısıyla e, burada bir e, orantısız, ölçüsüz kamuoyunu çok da ikna edemeyen Biz ve o hal bitti halde tasarruf. o hal bitti halde fiilen o haldeki yetkilerini Kullanmaya çalışan bir e, idare anlayışını topluma hissettiren bir uygulama oldu ve bir de bir de siz dediniz ki burada e, Soylunun açıklamalarından işte ben biliyorum dedi. Evet biliyorum. Şimdi şimdi bu e, bir e, yani gizlilik ilkesine aykırı, iki masumiyet ilkesine aykırı, üç e, yani e, lekelenme hakkına zarar verici bir şey. Silahların bir de eşitliği ilkesinin Bakan bir de, olarak tarafsızsa ve biliyorsa o zaman bunu şüphelinin de bilmesi lazım. Bir de bir de başka bir konu var. Bu aslında tamamıyla adil yargılama hakkını etkileyen bir şey. Tabii, ya ve bu ve, ve, ve bu suç eşitliği. aslında. Suç yani. Şimdi böyle bir durumdan sonra onların soruşturmasını yürüten savcı açılan davalarda hakimin yani böyle bir güçlü siyasi iktidarın bakanı tarafından bu tasarruflar yapıldıktan sonra bağımsız ve tarafsız olarak hüküm kurmaları beklenebilir mi? İşte, verilecek verilecek kararların adil olduğunu söyleyebilir işte miyiz? Baroların yaptığı, gösterdiği direncin aslında tam da somut bir e, göstergesi oluyor. Bu tür uygulamalara karşı çıkmak için toplantının nerede yapıldığı, kimin ayağına gidildiği evet. önemli. E, Batasuna karardan söz ediyorlar sürekli. E. Biz özür dilerim. Tabii, buyurun, bunu, buyurun. bunu konuşalım. Şimdi böyle bir durumun hukuka aykırı olduğunu ve bütün siyasi iktidarların bütün seçilmeli işlerinin meşruiyet kaynağı olan millet iradesi halkın iradesi ki mevcut siyasi iktidar bunu ilk gününden bugüne kadar hep söylemiştir ve bu da doğrudur bu millet iradesi halkın iradesi buna karşı olan bu tasarrufun Hukukçular tarafından hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek, bunların yaşama geçmesini sağlamakla görevli olan barolar, avukatlar tarafından bir basın açıklamasıyla ifade özgürlüğünü kullanarak yapılmasına polisin müdahalesi, yine bu tasarrufu yapan İçişleri bağlı, İçişlerine, Bakanlığı'na bağlı kolluk tarafından yapılması kabul edilebilecek bir şey midir? Şimdi İzmir'de gözaltına alınan 24, 26 avukat ne yaptı? Dedi ki bu gözaltına şey görevden alınmalar ve bunların yerine yani Anayasa'daki düzenlemelere aykırı bir şekilde e, kayıma tanılması hukuka aykırıdır. Bu hukuk devletine aykırıdır, bu demokrasiye aykırıdır, bu insan haklarına aykırıdır. Bu hukuk devleti açısından tehlikeli bir süreçtir diyen avukatların gözaltına alınması kabul edilebilecek bir şey midir? Yargı reformu strateji belgesinin tartışılacağı, konuşulacağı ve Sayın Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'nun bunları da konuşacağız dediği adli yıl açılışının öncesinde umut verici bir tablo mudur bu? Evet, evet. Hep böyle yani yargı reformu belgesinde deniyor ki eğitimin niteliği önemlidir. Niteliksiz eğitime son vermek için üniversite sayısının gözden geçirmesi gerekir. Ertesi gün üç tane hukuk fakültesi açılıyor. Bu da bunun gibi oldu. Yani söylenenler, vaat edilenlerle uygulananlar arasında önemli çelişkiler var. Söylenecek çok şey var tabii ki. Daha dört yıl öncesine kadar HDP'lileri... E, İmralı'ya gönderen e, yine aynı e, partiydi. Yine aynı e, siyasi, siyasi iradeydi. E, şimdi e, HDP'lilerin e, durumunu bu e, nazik durumunu yeni öğrenmiş gibi şaşırmaları ne kadar inandırıcı bu da eleştiriliyor ve e, daha dört ay öncesinde birlikte eşit ve demokratik bir yarışa girmişlerken sonra seçimin sonucunu beğenmeyip Tekrar e, senin kandille ilişkin var denmesi de ne kadar dürüstlükle ilgili diye sorgulanıyor. Bunlar tabii işin siyasi yanları. Ben, ben mesela bundan sonra hele bu aşamadan sonra bu üç belediye başkanıyla ilgili Hı -hı. açılmamış dava, kamu davası, hani soruşturma evresindeki kamu Hı -hı. davalarında Hı -hı. düzenlenecek iddianameleri. Veya açılmış davalarda verilecek mahkumiyet kararlarına güven duyabilir miyim? Evet. Böyle bir kararın adil olduğuna inanabilir miyim? Bu kadar güçlü bir siyasi iktidarın bakanının onları görevden alarak yerlerine kayyum tayin etme faaliyetleri ve tasarrufları sonrası burada bu soruşturmaları yürüten savcıların karar verecek mahkemelerin Mahkemelerdeki hakimlerin tarafsız ve hukuka uygun karar verebileceklerini verdiklerini inanır mıyım? Nasıl nasıl bir yeni yani e, e, yargı paketi, yargı e, stratejisi, reform stratejisi olacak? Bunun e, uy, bu uygulamalar bununla ilgili umut verici bir şey mi? Hem öyle hem de bu Batasuna kararı 3 gündür 4 gündür televizyonlarda servis ediliyor. Programımızın zamanı yetmiyor ben onu anlıyorum. Evet. Ee, benim dileğim en kısa zamanda bu Batasuna kararı ile ilgili de dinleyicilerimizin e, aydınlatılması evet, İspanya, olacak. İspanya, değil mi? Çünkü orada e, yüksek, Yol Yüksek Mahkemesi'nin yaptığı bir saptama var etatör örgütü arasında bu partiyle esaslı bir benzerlik var ve özde aynı ideolojiye sahipler ve parti e, illegal yapının çok Legal. sert kontrolü altında diyor ve aslında bunların altında tek bir yapı var o da ETA'dır diyor. Çok somut net bir saptama yapmış parti ile illegal yapı arasında. Şimdi HDP'ye oy verenler tek tip insanlar mı? Ya yani HDP üzerinden tartışmak lazım ve HDP'yi Batasuna ile gerçekten sosyolojik tarihsel olarak mukayese etmek lazım ve o kararla e, Yargıtay'dan ileride Türkiye'deki Yargıtay'dan Türk Yargıtay'ından çıkacak ile, karar görevi olacak. HDP PKK ee, veya PKK arasında böyle, böyle bir, bir güç bir bağ, bir bağ var o, mıdır tabanıyla olmadığı olmadığı son İstanbul yerel seçimlerindeki son iki 3 günlük süreçte anlaşılmıştı ben. Evet, yani bence. bunu da bir başka toplantıda evet. tartışmak evet. lazım hukuk böyle mi yönetildi. Evet. <gülüyor> evet izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere hoşçakalın diyelim. İyi günlerdi.